İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Merhaba İzel. Günaydın. Günaydın. Günaydın, Günaydın herkese gözümüz aydın. Ee, ziller hazır mı? Ziller hazır. Çüngraklar çalıyoruz. Tamam. Hepinizi <gülüyor> oynamaya davet ediyorum o zaman. Kol ile başlasak? Evet. Çok iyi bir seçim. <gülüyor> Şimdi e, bu yıl 10 Ekim e, geçtiğimiz cumartesi gününe denk geldi ve 5 e, yıl önceki o 10 Ekim katliamında e, yitirilenler pek çok kentte alılmış anıldı. Ee, Ankara'daki anmaya da e, polis müdahale etmiş. Bazı kişiler gözaltına alınmış. Fakat e, merak etmeyin ben e, karikatür programımızın konusunu bu hafta e, 10 Ekim katliamına değil 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı gününe e, bağlamak istiyorum. Hmm. E, Dünya Ruh Sağlığı Günü Dünya e, Ruh Sağlığı Federasyonu'nun bir projesi olarak doğmuş. Ruh sağlığı ve ruh hastalıklarının toplumda farkındalığını ve Anlaşılırlığını artırmak amacıyla da 92 yılından bu yana her yıl 10 Ekim'de kutlanıyormuş. Şimdi bu bağlamda seçtiğim karikatürü Ahmet Öztürk Levent çizdi. Ee, Özür ben... bu ruhun İngilizcesi ne? Türkiye'de ruh deniyor ama pek bilimsel olmaza gerek. Bilmiyorum şeyini merak ettim. Ee, bir bakıver bilmem. Bir bakayım, ee, tamam. dün, dün akşam elektrikler söndü çalışamadım oradan özdeş. <gülüyor> spirit değil herhalde. Spirit değildir herhalde. Evet, değil. Kesinlikle değildir. E, Psikolojik falan bununla ilgili bir şey evet, evet, evet, Öyle bir şey olsa gerek. E, her neyse karikatüre dönecek olursak şimdi karikatürcüler bizim bu gezegenimizi, dünya gezegenini çok değişik şekillerde çizmeyi severler. Yani bir bakarsınız işte e, karikatürcünün fırçasında dünya bir çöp tenekesine dönüşür ya da Fitili tutuşmuş bir bomba olur. Bazen Bazen e, kollu, bacaklı bir canlı, kimi zaman futbol ya da basket topuna falan da benzetilir. Geometrik şekilleri de değişir sık sık. E, yassı ve düz olarak çizilir. Öyle olduğuna inanan, inananlar da var zaten. E, fakat Ahmet Öztürk Levent'in çizmiş olduğu şekilde daha hiç... Öyle bir karikatür görmedim açıkçası. Çok farklı bir şekil çizmiş, yapmış. Bence de zamanımıza, günümüze, 12. Ekim ruh sağlığımızı ve her neyse işte korumaya koruma günümüze son derece uygun bir çizim olmuş bu. Çünkü Ahmet Ötsükleven mavi gezegenimizi bir Huni olarak çizmiş. Ve gri. Gribi. Gri, gri bir Huni olarak çizmiş. Ee, yani Fatih Erkoç'un o oynatmaya az kaldı, Doktorum Nerede şarkısının ee, yeniden dillerde olduğu bu dönemde gezegenimizi Huni olarak çizmek bence yapılabilecek en doğru e, benzetme olabilirdi. Huni de bir şey metaforu değil mi? Belki bilmeyen yeni kuşaktan dinleyicilerimiz varsa... Ona da izah edelim yani. Onun deliliği, ruh sağlığının bozukluğunu ifade eden bir kavram olarak evet, kullanılır. Evet, öyle bir Başka metafor. Daha doğrusu bir klişe. Karikatürde çok kullanılır. Bilmiyorlarsa şaşarım. Ama yeni kuşak evet bilmeyebilir. Biliyor Doğrudur. olabilirler. Karikatürlerde özellikle Yiğit Özgür gibi popüler karikatüristler çok kullanıyor. Evet, evet. evet. Yani, Bu arada buldum. E... World Mental yani Mental Akıl health. sağlığı. Ha. Aslında bizde ruh sağlığı şeklinde çevrilmiş. Ee, evet paralel yani akıl, mal, e, ruh. <gülüyor> Aynı şey diyorsunuz. Bizde. <gülüyor> bizde. Bizde. Şimdi e, aslında Hunili gözümün önüne geliyor da hatırlayamıyorum hangisi olduğunu. Bir e, dergimizin Gürgür mıydı? Yok değil. Amblemi e, de öyle bir Huneliydi falan e, yani. ...böyle bir figür vardı. Neyse. Oo, ee, ik i̇kinci karikatürümüz e, Aslı Alpar'dan geliyor Ankara'dan. E, dün yeni bir çığlık attı o sosyal medya hesaplarından. E, Aslı Alpar nedense sık sık böyle çığlıklar atıyor. Geçen hafta Ermenistan-Azerbaycan savaşına karşı böyle bir gürlemişti. E, bu hafta ise Hatay için haykırıyor, bağırıyor. Hatay'da diyor birileri cinayet işliyor ardından can kaybı olmaması sevindirici haberleri falan geliyor. Can kaybı var ağaçlar ve hayvanlar toprak canını kaybetti diyor. Ee, bu çığlığa aslında Alpar'ın bu çığlığına eşlik eden çiziminde ise e, yalın bir ağaç görüyoruz. Aslında kömür haline dönmüş e, siyah beyaz bir ağaç bu siyah bir ağaç daha doğrusu evet. yapraksız dallarını da havaya doğru kaldırmış. Üzerinde e, duman tütüyor e, fakat bu ağaç dile gelmiş konuşuyor bir de can kaybı yok mu diye e, soru işaretini takip eden bir ünlem işaretiyle e, birlikte soruyor bunu. Evet tesellimiz can kaybının olmaması zil takıp oynamaya az kaldı evet, gibi aynen. bir karikatür bu da. <gülüyor> Evet, öteden beri üzerine durmaya çalıştığımız bir konudur bu da. Yani can kaybından evet. sadece insanları kastediyorlar. O bile doğru tabii. verilmiyor rakam ama hayvanlardan ve bitkilerden asla başlıyor. Börtü böcek canım, ne evet, evet, tabii. Örtü böcek. <gülüyor> evet, e, şimdi daha oynamaya başlamayalım isterseniz. Geçen hafta açıklanmaya başlanan Nobel ödülleri bir tanesi de barış ödülüydü. İsveç Akademisi bu yıl Dünya Gıda Programı'nı 2020 Nobel Barış Ödülü'ne layık gördü. Birleşmiş Milletler Bünyesi'nde çalışan WFP adlı örgüt, Birleşmiş Milletler'in gıda yardım programı ve açlıkla mücadele ile gıda güvenliği anında dünyanın en büyük insani yardım kuruluşuymuş. WFP değil mi? Evet. WFP, evet. Ben ne dedim? Başka bir şey mi söyledim? Olabilir miyim? Vay dedim. Vay dedim. evet. Ee, i̇şte bu örgüt açlıkla mücadelesi mevcut durumu iyileştirmeye, iyileştirmeye olan katkısı, çatışma bölgelerinde barışa olan katkısı ve savaş ve çatışmalarda açlığın bir silah olarak kullanılmasını engellemeye yönelik adımları nedeniyle Nobel e, Barış ödülünü almış doğru aktardıysa. E, İsviçreli karikatürcü Patrick Schapat da e, ödül açıklanır açıklanmaz. E, gerçekten güzel bir karikatür çizdi. E, karikatür anlatmaya çalışayım. Bir duvara yaslanmış sokakta oturmakta olan bir genç kadın var e, karikatürde. Genç kadının kıyafeti pecmürde. Ayakları çıplak. Kendisi de zaten perişan durumda. Yüzü gözü kirpas içinde. Oturduğu yer ise tam bir çöplük, bir balık kemiği görüyoruz yerde. Atılmış kağıtlar, pislikler var kızın çevresinde. Fakat kız elinde bir tabak tutuyor ve o tabak dolu. Daha doğrusu o tabağın içinde biraz önce oradan uçarak geçen beyaz bir güvercinin gagasından bırakmış olduğu kalınca bir zeytin dalı var. Afiyet olsun. Yani <gülüyor> Şapat böyle simgelemiş dünya gıda programına giden Nobel ödülünü. Evet aslında çok önemli bir konu bu evet. gıda örgütüne verilmesi gerçekten ne kadar anlatılsa övülse yeridir diye düşünüyorum şahsen. Ne kadar işe yarar yaramaz ayrı bir tartışma konusu ama etik olarak son derece bana uygun doğru geliyor yani. Dikkat çekme açısından da öyle yani. Evet. Doğru olmuş. Nedense bu sene parış ödülü. Trump'a aday ee, göstermişlerdi. Pek ciddi alınmamış anlaşılan. O ahududu, evet. o şey dedi. Oscarlarda da değil mi ahududu karşıydı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Neyse. Ee, aslında ben Şapat'ın bu karikatürünü farklı bir bağlamda. Yani dün 11 Ekim'de kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü münasebetiyle de anlatmak istedim. Çünkü o karikatürdeki aslında bir genç bir kıza e, benziyor ve e, Birleşmiş Milletler'in e, de kız çocuklarının cinsiyetlerinden dolayı e, maruz kaldıkları eşitsizlik konusundaki farkındalığın arttırılması e, amacıyla kutlanan dünya Kız Çocukları Günü'ydü dün 11 Ekim. E, ona da uygun düşebileceğini düşündüm. Yani çift e, amaçlı bir karikatür. E, bu ki değil mi? Evet, evet. ki. Ya bu arada ben ufak bir bilgi vereyim, Mal, malumat evet. vuruşluk edeyim. Vijay Prashad'la e, konuşmuşlardı Demokrasi Now!'da e, bu ödül üzerine, Nobel Barış Ödülü'nün verilmesi üzerine kendisi de diyor ki yazar ve çok önemli bir aktivist e, Vijay Prashad. Ee, Tri-Continental diye de bir e, sosyal araştırmalar e, merkezinde direktörü aynı zamanda. Yani bundan daha e, mutlu olmak zordu bu ödünün doğru seçim olduğunu söylüyor. Çünkü şu anda bu pandemi, açlık pandemisi diyor, yaklaşık belki de 2, milyon 7, 2 milyar 700 milyon insanı etkiliyor. Yani... Açlıkta muazzam bir rakam var. Hiç kimse gece yatağa aç girmemelidir ve yani bununla uğraşıyorlar işte diyor. Çok önemli bir tespit bu. Evet açlıktan o zaman bir buzdolabı karikatürü anlatalım mı? Evet. Ee, karikatürcü Birolç'un bambaşka bir konuya dikkat çekiyor. Bugün e, yanlış bilmiyorsam 1077. gün değil mi? Evet. Osman Kavala'nın tutuklunun 1077. günü. Ne alaka diyeceksiniz şimdi buzdolabıyla? E, önce geçtiğimiz hafta içinde açıklanan yeni iddianamede e, ne dendiğini bir kısaca e, okumak istiyorum. Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs ile suçlanıyormuş yeniden. Ortada henüz delil yok ama dünyamızın gidişatı bu şekilde devam ederse delile de gerek kalmadan hep birlikte hazır değil mi ziller? hem ziller hem huniler <gülüyor> hem huniler hem de buzdolapları. Değil mi? Şimdi <gülüyor> yani Osman avukatlarından da bir açıklama geldi zaten. yani hiçbir unsur yok. Yasal unsurları taşımıyor iddianame ediyor. Varsayımsal kurgulardan öte bir anlamı yok. Herhangi bir hukuki değer taşımamaktadır. Suçun işlendiğine dair yeterli şüphe de danamın en önemli yoksunluğudur. Yani iddianamede evet. bir tek şüphe de dahi yok. Yeterli şüphe dahi yok. Ve üstelik de tutukluluğun devamına kararını vermiş mahkemede. Ama tutuklama kararı yoktu diyorlar zaten. Onun için hakikaten ne diyeceğini insanın bilemiyor. Bugün saat 11'de bir açıklama daha var yani webinar yapılacak evet. onu da hatırlatmış olalım bir saat sonra hı hı. Evet, şimdi pardon. yok e, iyi oldu e, biz e, İzmirli karikatürcü dostumuz Birolçül'ün e, buzdolabı karikatüne dönecek olursak çift kapılı büyükçe bir buzdolabı görüyoruz burada e, buzdolabının ön tarafı aynen bildiğimiz tipik çift kapılı buzdolaplarından fakat yan tarafı farklı Yan cephenin e, alt bölümünde demir bir kapı var. Onun üzerinde de demir bir parmaklık var. Demir kapının önünde de nöbet tutmakta olan tam teçhizatlı bir e, jandarmeli asker görüyoruz. E, yani bu buzdolabı çift fonksiyonlu. Ön tarafı sahne yan tarafı hapishane. Bah e, evet. Karikatürde buzdolabının önüne doğru yaklaşan e, siyah çubbede de bir kişi var. E, Üff. Avukat mı, savcı mı, yargıç mı ne olabilir bilmiyorum. Hocam, yani e, bir e, hukukçu içeriye doğru sesleniyor. Osman Kavala! içeriden demir parmaklıklı pencereden bir ses yanıtlıyor. Dondurucu da. Böyle trajikomik evet. e, karikatürcülerin hayal güçleri e, sınır tanımıyor. Tanımıyorlar evet. Evet. Şimdi izin verirseniz bir konuk ağırlamak istiyorum, almak istiyorum programa. Bu hafta, bu bu sabah odama geldi, bu içeri girdi. Çok özel bir konuk, bir kara sinek. Hmm. Evet. Geçen hafta sonu Amerika başkanlık seçimleri yarışmasında o gerçekleşen televizyon tartışması esnasında Pensilvanya'yı yardımcı, yardımcılar arasında, değil mi? Yardımcılar evet. Yardımcıları ve evet. adayları. Şey, Mike Pence'le Pence Kamala Harris. Kamala, Kamala Harris. Kamala Harris evet. Pence'in kafasına da e, kara bir sinek konmuştu. <gülüyor> Dakikalarca da orada e, kaldı o sinek. E, bu odama giren de karı sineğin akrabası herhalde nasıl girmişse kendisine sordum biraz önce. E, Covid-19'a karşı bunca hijyen önleminin alındığı bir ortama Üstelik adayların arasında, bilmiyorum izlediniz mi, ben fotoğrafını gördüm, cam ya da pleksi bir e, bölme, bölme var, var. Evet, evet, evet. perde var. E, bayağı kafesin içinde duruyorlar. Bu sinek içeri nasıl girmeyi başardı? E, yanıtk olarak e, bana üç kere vız vız vız dedi. E, arada odada dönüp duruyor, ne söylediğini anlamadım tabii ama e, kara sinekler konusunda, hafta sonunda özellikle Medyada o kadar çok teori, espri ve karikatür netliği ki... Twitter hesabı kendisine... bile açıldı. Sineğin. Evet, <gülüyor> öyle mi? sineyim mi? <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte ben <gülüyor> de bir tanesini programa almadan edemedim bu karikatürlerden. Ee, zaten bu haftaki zilleri takıp oynama, oynatma konseptinize de çok uygun düşüyor bence. Evet. Ee, Amerikalı çizer Jeff Kotterba e, çizmiş. Oma World Herald için e, çizmiş bu karikatürü. Evet. Karikatürde bir televizyon e, ekranın karşısında oturmuş. Akşam haberlerini izlemekte olan sıradan bir e, Amerikan vatandaşını görüyoruz. E, biraz bıkkın böyle bir ifadeyle e, bakıyor. Ekran normal haber programlarında olduğu gibi ortasından ikiye bölünmüş. Ekranın sol bölümünde e, televizyon kanalının sarışın haber muhabiri var. Sağ bölümünde ise biraz önce sözünü ettiğimiz... E, canlı olarak yayına bağlanan ve e, sorgulanan Kara sinek var. Ekranın altından da özel haber eksklusif diye geçiyor. E, şu cümleyi okuyoruz. Pensil sineği sessizliğini bozdu. Nihayet konuşmaya karar vermiş yani. E, televizyonun karşısında oturan şahıs son derece sakin. E, olağan bir haber seyrediyormuş gibi ekrana bakıyor. Ee, Jeff Cotterburn'un çizmiş olduğu düşünce balonunda da adamın aklından geçenleri okuyabiliyoruz. 2020'deyiz diyor. Hiçbir şey beni şaşırtmıyor artık. Buna ben bir ufak şey de ilave edeyim. Pensin kendisi de videoda gördüm ben. Zaten dünyada hiçbir şeye tepki göstermeyen bir insan. Ona robot adam diyorlar zaten. Evet Pence kafasında dakikalarca o bembeyaz saçların üzerine konmuş sinekle hiç fark etmemiş olarak dolaşıyor. Duruyor orada yani. Çok ilginç. Hiçbir şey şaşırtmıyor onu da. yani Çok uygun olmuş bu karikatür. Evet. <gülüyor> Şimdi e, Ahmet e, Öztürk Levent'in Huni şeklindeki dünya karikatürüyle başladık. Hunisiyle başladık. E, ben e, programı yine Konsepte uygun bir uyarıyla sonlandırmak istiyorum. oralın uyarısı bu. Evindeki rahat koltuğuna gümülmüş bir adamcağız. E, ayağında şıpıdık terlikler. Bir elinde cep telefonu, diğerinde kocaman bir bira kadehi. E, yanı başındaki sehpanın üzerinde e, bir içki şiş şişesi muhtemelen. Kahve fincanı falan da var. Yerlerde başka boş e, şişeler. Bir yığında kitap var yerde ee, adamın rahatı keyfi yerinde gülümsüyor ee, fakat yine de tehlike altında olduğunu hissetmiş olmalı ki içerideki kişiye karısına ya da arkadaşı olabilir neyse şöyle sesleniyor yahu çok tehlikeli bir durum var ben bu pandemiyi çok sevmeye başladım ne yapacağız <gülüyor> ahval böyle <gülüyor> Evet, ahval böyle. <gülüyor> yani bence önümüzde iki seçenek var. Ya tahilikeyi göze alacağız, Oral'ın çizdiği gibi pandemiyi severek tadını çıkartacağız. Ya da zilleri takıp oynayacağız. İkisini birden de yapabiliriz aslında, değil mi? Yok, bir üçüncü de var. Mücadeleye Nedir? devam. Ha. Bir daha başlangıç mücadeleye devam. <gülüyor> Peki, <gülüyor> tamam. Onu evet. sevdik. <gülüyor> çok şey, zor, zorluk çektim Vallahi ben şimdi konuşmam gerekirse şimdi, karikatürünü e, haftalık konuşur. karikatürünü e, seçmeden önce e, gerçekten bu hafta epey e, oy gelmiş e, en fazla da açık arayla tan orala gelmiş e, beğeni e, facebook hesabında fakat öte yandan bir dinleyicimiz e, m.can tombil tanıyor musunuz? <gülüyor> Tanır gibi zevk. <gülüyor> Şöyle diyor. Meseni bilmemek de birlikte. Murat. Tamam <gülüyor> Aslı Alpar diyor tartışmasız net ve devam ediyor ama ayrıca oylama istiyoruz diyor. Geçen hafta seçimler biraz oldu bittiye getirilmeye çalışıldı gibi oldu. Sonra bay efendi mikrofona kedi girdi falan olmasın. Artık bitti. Söz yetki her şey dinleyiciye yaşasın açık radyo dinleyicileri demokrasi isteriz diyor ve evet. ardından da teşvikçileri var birkaç e, dinleyici daha destekliyorlar. <gülüyor> Elçiye zamanı <sabarlı> olmaz okudum. <gülüyor> tamam çok merhamet. Gereği düşünüldü. Ben e, <gülüyor> <gülüyor> kararımı gene de Patrik Şapattan yana kullanıyorum. E, bir zeytin dalı operasyonu yapmış anladığım kadarıyla <gülüyor> kendisi. Evet zeytin dalını açların tabağına bırakmış. Güzelce. Yaşasın demokrasi diyoruz. Başka kimse şey diyemez. Evet, yaşasın barış, demokrasi. Yaşasın barış. Evet. Evet, buyurun siz Peki. oylar oylarınızı söyleyin. Aman efendim ne demek? <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Açık otokrasi. <gülüyor> ee, yaşasın demokrasi Eminim bütün izleyicilerimiz de dinleyicilerimiz de şu anda sizinle hem fikirdirler, Aynı e, kararı vermişlerdir evet, ee, Birazdan o yağmuru da başlayacaktır Böylece e, Can Tombil'i de tatmin etmiş oluruz e, Sevgili Can'la da buradan ben bir e, merhaba diyeyim Bu vesileyle e, hmm. Tamam seçildi o evet. zaman değil mi Özdeş ne diyorsun yani aslında şapaten tabi şeyi karikatürü ya o konu olarak o kadar ağır ki diğerlerine biraz şey yapamıyoruz bile. Şimdi bir, bir desinde dinleyeceğimiz... karikatür olarak aslında diğerleri de çok iyi karikatürler ama çok zordu. Evet. Çok şey konu yani burada hem barış hem gıda hem kadın pek üzerine bir şey söylemek zor o yüzden başka bir karikatür seçip o yüzden. Bir, din, bir, din, bir dinleyicimiz de şöyle bir yorum yapmış: çevresel felaketler barışın da düşmanıdır demiş. E, Patrick Şapat'ın karikatürün e, e, evet, hepsi bir arada. De. Yani bence evet. müthiş bir e, çizim insan ruhunu karartmakla beraber evet. Gerçekler böyle. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Ben Ezen... teşekkür ediyorum. İyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere haftaya. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. kalın. Güzel rozantel ile haftanın karikatürleri.